Babaları kuşatılıp çaresiz durumda kalmanız hariç onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermedikçe onu sizinle göndermeyeceğim dedi. Ona güvencelerini verdiklerinde Allah söylediklerimize vekildir dedi.